Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler karşılaştırmalar Günaydın sizin Merhaba, İyi vallahi her zaman daha iyiiz. Her, her zaman daha, daha iyi. İftifat daha iyi, daha <gülüyor> kaybımıza devam ediyoruz <gülüyor> evet. evet. Bugün yani son derece bana da önemli görünen bir yazı bir insan hakkı olarak onur hatta ben buna haysiyet kelimesini de sen de ilave etmişsin zaten. Evet. Yazın Aslında evet, haysiyet daha doğru belki. Evet ben de biz de açık radyoyu bundan İşte 17 sene önce kurarken de en önemli kavramlardan biri olarak manifestomuza bu haysiyeti koymuşuz, iyi ki de yapmışız diye düşünüyorum ama işin pek başındayız anladığım kadarıyla. Çünkü giderek istifa kaybediyoruz hakikaten de. Valla siz daha doğrusu herhalde düşünce aklın yolunu takip eden herkes, Ee, sadece aklın yolu değil, vicdanın yolunu takip eden herkes aslında zaten bu noktaya geliyor. Fakat Türkiye'de sorun işte bunu, bunu takip eden fazla yok. işte sabah artık gene işte Cudi Dağı'da çatışma, orada çatışma, burada işte zaten Nevruz dönemi nasıl geçti hepimiz biliyoruz. Artık hani bir nevi ben de huzura erdim dediğim <gülüyor> yani öyle mi Huzur da değil tabii bu ama yani şunun bilincine vardım bu sorun, Kürt sorunu artık... Ee, önümüzdeki e, yıllarda çözüme gitmeyecek. Çünkü artık bu e, devletin, BDP'nin, PKK'nın her neyse işte resmi herhangi bir örgüt veya kurumun veyahut da yapının e, artık kontrolünden bence çıktı. Artık e, bir yandan Arap Baharı zaten e, hani yapı olarak çok farklı bir olay ama Fransız devrimi ölçelinde 1789 Fransız devrimi etkisinde dünya tarihinde sarsıntı yaratacak bir dönüm noktası olarak anılacak bir olaydı. Türkiye belli ki devlet olarak da resmi yapılar olarak da her türlü ve işte hiç kimsenin belli ki bunu bireyler veyahut da belki bu konuyu çalışanlar vesaire kafa yoranlar dışında okuyamadığı çok belli. Ve bunun politikaya yansımayacağı çok belli artık. Ve bundan sonra artık bu Kürt sorunu bir ayrımcılık sorunu. Ve buradan düşeceğiniz, direkt düşeceğiniz noktada işte Türkiye'nin daha geçmişiyle, bütün geçmişiyle, Osmanlı'nın son dönemiyle, işte Ermeni soykırmıyla her şeyle yüzleşeceği bir uçurumdan aşağı paraşütsüz düşmesi demek. Ve şu an yani Türkiye zaten o uçurumun eşiğinde ve ben artık kurtulabileceğini düşünmüyorum. Çünkü çok ayrımcı tavırlar sergileniyor, çok ayrımcı laflar ediliyor ve bunu herkes ediyor. Farkında dahi olmadan insanlar bunu yapıyorlar. Ee, işte TRT'de bir haber e, kuşağını seyrettiğiniz zaman bugünlerde elinizde silah alıp dışarı çık, çık, çıkarsınız bir milliyetçi olarak. Neredeyse o kadar sert propaganda yapılıyor. Ee, bence işte, de, bence de orada medyanın gittikçe de insanın içini karartan fevkalade kötü bir sınav vermekte olduğunu söyleyebiliriz. Genel yani olarak. Bu, tabii genel olarak köşe yazarları bu aralar çok da işte bu gidişat iyi değil diye yazan köşe yazarları var ama artık sorunda ben klasik yöntemlerle bugüne kadar söylenen işte sözlerle ki her şey de söylendi. Çok radikal şeyler de söylendi. Çok barışçı ve doğru şeyler de söylendi ama artık bundan sonra onların bildiğimiz klasik yöntemde herhangi bir şeyin artık etkisi yok. Siyaset ölmüş durumda çünkü. Artık siyasetin öldüğü bir noktada ona nasıl da diriltilir bilemiyorum. Ona diriltecek tek şey büyük bir Türkiye'nin yaşayacağı dönüm noktası. Bir, belki bir halk tabanından gelecek. Hayır yeter artık barış. Gerçekten barış gibi bir hareket olur. Bilmiyorum artık ne olur. Onu da siyaset boğup öldürmezse bitegölle bir şey kurtarabilir. Ya yani bu saatten sonra giderek e, Kürt sorunu artık hani sadece çatışma alanında değil yani bu topluma yayılmış bir durumda. Bu işte şehitlik mesela konusu e, artık siviller de şehit olabilecek gibi. <gülüyor> evet. Yani. Allah'ım gülüyorum ama yani ne kadar korkunç bir şey bu. Bugün Umur Tarlı yazmış zaten bunu. Hani benim aklımdan geçen düşündüklerimi açıkçası dile getirmiş. Daha da kapsamlı yazmış. Müthiş bir sorun yani bunu zaten şehitlik sorunlu bir kavram Türkiye'nin önünde ve e, son derece milliyetçi e, her e, tarafın siyasi olarak kullandığı bir kavram. Ondan sonra bunu bir de toplum satrına yaymak, e, siviller de şehit olabilecek gibi. Üstelik bir tarafından artık yani sorun çözmeyeceğiz zaten öleceksiniz gibi de bir şey var eee kimse ölmeyecek denmiyor artık. Ölenler şehit olacak gibi. Evet, evet. Şey yani, yani tamamen ölümcül ve e, milliyetçiliğin e, hat safhada artık ırkçılık tonlarını da taşıyan bir biçimde ortalığı kasıp kavurduğu bir dil de diskurda kullanılıyor. Mesela e, bir bugün e, programda yaptık ama senin için de ufak bir e, hatırlatma yapalım. eee Tam e, DIA'yı, Amerika'nın e, işte, savunma e, istihbarat teşkilatlarının en büyüklerinden birinin çok ürkütücü bir raporu var. Dünyada e, su savaşları artık eli kulağında diyor. E, ve çok büyük çatışmalar olacak diyor. Bu, saydığı yerlerden biri de tabii Dicle ve Fırat Havzası. Bilinen bütün büyük su havzalarından bahsediyor. Ve önümüzdeki sadece 10-15 yıl içinde bunların olacağını öngörüyor iken Ay. iken aynı anda mesela akşam gazetesinin manşet haberinde Türk suyu harekatı diye bir şey var ve devlet Akdeniz'in bilmem 250 metre derinliğine 80 kilometrelik boru döşeyip bu projenin ilk aşama eğer e, barışa şeyde katkıda bulunursa Güney'e de veririz belki. Barış sağlanırsa Rumlar da yararlanacak Türk suyundan. Final 7 Mart 2014'te yavru vatanda ki musluklardan Türk suyu akacakmış. Projenin dünyayı sarsacak ayağı ise Gazze. Başbakan talimat verirse yeni bir hatla Gazze'ye de su götürürüz diye bir şey var. Şimdi ne diyeceğini insan hakikaten soluğu kesiliyor ve şaşırıyor. Ay yıldızlı su akacak herhalde evet. böyle. Çok yüzünüzü ama yıkayınca. endişe verici tabii yüzünüzü. böyle bir bakış. Valla neresinden tutayım ne yapayım bilmiyorum. Yani yüzünüzü yıkayınca böyle ay yıldızlı böyle bir şey oluyor. Biz adeta <gülüyor> öyle evet. şeyler çiçekler mi açacak ne olacak bilemiyorum. Ama bu yavru vatan deyince bir, e, aklıma geldi. bu Geçtiğimiz günlerde bir Kıbrıslı arkadaşla konuşuyorduk. Bana dedi ki işte e, Kuzey Kıbrıs'ın e, kültür ve sanat elçisi kim oldu biliyor musun? Yani bilemedim tabi herhalde dedim Kıbrıs'la bir işte bulmaya çalışıyorum falan. E tabii ki Kıbrıs'la fazla alakalı olan insan değil belki. Ee, olsa olsa oradaki bilmiyorum oteller vesaire, kumarhaneler ve o tarafları ziyaret etmekten olabilir. Palat Alemdar. Evet, Şimdi, e, ve ben. sana belirtisi olarak bana açıkta haberi gösterdi. Ondan sonra döndü ve bir, bir adeta böyle şey yapar. E, KKTC'yi de küçük yazmışlar dedi. Yani haberin manşetinde Polat Alem'den işte Külkusen'a belirtisi olduğu falan o var. E, Polat Alem'den zaten şahlı şahbaz olduğu ürkütücü bir şeyi, görüntüsü. Ve e, gerçekten KKTC'de küçük harflerle yazılmış bir hata sonucu. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok şey de gösteriyor yani. Hakikaten. Ben hata olduğundan da emin değilim ayrıca. <gülüyor> evet veyahut evet o da, o o da doğru. Vallahi şimdi bu yazımda ben Brezilya'dan bahsettim. Brezilya'da işte önemli bir duruşma vardı. O da gerçeği hüsranla sonuçlandı. Eee işte bu bundan yaklaşık Yani 1960'ların ortaları işte 85'e kadar şey var oradaki junta döneminde e, ki e, o junta'nın e, mensuplarının suçlarının yargılanması, insan hakları ihlallerinin yargılanması ile ilgili bir davaydı. Ve Brezilya tarihinde, Brezilya bu konuda biraz geriden geliyor. Ee, Güney Amerika'nın geneline baktığınızda e, ilk kez e, böyle bir dava söz konusu oluyordu ve e, bu dava maalesef, Ee, işte bir e, geri adım oldu ee, ve e, bu dava kapsamında yargılanan e, Curio Rodriguez de Mora e, isimli e, albayın e, eski emekli tabii o, o, o, 1974'te işlediği suçlar vardı. İşte bir gerilla hareketini Amazonlardaki e, Araguaya hareketinin 5 e, tane üyesinin kaçırılması ve işkence görmesine İşte emir komuta zincirinin e, sorumlusu olduğu söyleniyordu. E, ve onun yargılanması işte Brezilya'da federal mahkemede söz konusuydu ve o işte az kapsamına giriyor bu bu suç o yüzden bu yargılanabilecek bakılabilecek bir dava değil dendi. E, bu da tabii işte e, Brezilya'da kaybolanlarla ilgili çok e, işte davalar için önemli bir örnek olacaktı. Bu e, Görüldüğü gibi orada da işte olay takıldı geldi. İşte Brezilya'nın halbuki son e, liderleri hep junta e, döneminde işkence görmüş insanlar, junta'nın çok sıkıntısını çekmiş insanlar. Ama o, onların e, liderliği döneminde de işte bir türlü tabular kırılamadı, tam aşılamadı. E, çok zorlanıyor işte aslında bütün dünya genelinde ülkeler e, geçmişleriyle yüzleşirken. Benim derdim de o, bu zaten zor bir süreç. Bugün işte Holocaust'la ilgili yüzleşmede de mesela o kadar çok sorun var ki hala yaşanmış ki ve yaşanıyor ki Almanya için bakıyoruz bütün Avrupa için bakıyoruz işte Yahudi sorunu bitiyor işte bitmiyor daha doğrusu son derece ayrıntılı tavırlar hala Yahudi nefreti çok geçerlişti işte bu Tuzuz'daki şeydeki olaylar Fransa'daki aslında bir gösterisi birçok Avrupa'nın içinde çok ciddi antisemitik olay yaşanıyor. Ondan sonra roman meselesi karşımıza çıkıyor onun yerine büyük ölçüde. Bunlar halledilebilen şeyler değil. Türkiye ama bu tarz pişmanın hiçbir yerinde değil. Sorun o. Ee, biz şimdiye kadar bir pembe adeta hayal herkes birbirini seviyor. Türkiye'de, Türkiye'de ayrımcılık yok bilmem ne denirken aslında işte benim konuşmanın başında söylemeye çalıştığım buydu. Ee, müthiş bir ayrımcılık var ve bu giderek hem devlet eliyle işte... Yapılıyor zaten, yapıla geldi. Fakat bu devlet elinde de resmileştiriliyor. Yani meşru bir şey haline getiriyor. Halkın da ayrımcılık yapıyor olması. Eskiden devletin belki ayrımcılığı çok daha fazla konuşuluyordu. Belki halk, insanlar birbirine bu kadar karışmıyorlardı. Belki e, iletişim olanakları bu kadar e, yoktu ortada, kullanılamıyordu. İnsanlar birbirinden daha habersiz bir gene cennet bahçesinde yaşamıyorduk belki ama... Ee, sonuçta bugün gerçekten sarsıcı bir noktadayız ve bu Türkiye'de sanki hiç olmayan bir şey gibi davranılıyor. Herkes birbiriyle çok iyi geçinir, sorun yoktur gibi. İşte Kürt meselesinde bu son dönemde yaşananlar da duygusal kopuştan hep bahsediliyor zaten ama e, çok sembolik şeyler yaşandı. Bu işte pozantı cezaevinden sonra bu Nevruz olayı ondan sonra bu genel olarak yani hani artık Bu işte Van depremi zaten başlı başına bir olay oldu. Tabii, tabii. Evet. Bir de geçenlerde hatta e, da mıydı tam hatırlamıyorum. Bu bir işte PKK bayrağı açtılar gerekçesiyle sık sık göre, göze çarptığı gibi inşaat yeri basıp e, çadırları yaktı bin kadar kişi. 15-20 kadar, kadar işçinin, Kürt işçinin. Ondan sonra da onlar gönderildiler merkeze işçiler. Oradan da memleketlerine bir kısmı Van'dan da gelmiş zaten ve belediye başkanı da açıkladı. Bundan sonra böyle olaylar olmayacak, gönderdik ve mesele bitti diye. Aynen böyle bir açıklama yaptı mesela belediye başkanı. Ya burada ya aslında kim bilir neler yaşanıyor ama haberimiz dahi olmuyor, duyulmuyor e, herhalde. Şimdi gene Güney Amerika deneyimine geri dönersek hani Brezilya'ya geriden geldik vesaire ama şöyle de bir durum var. E, bir kere e, 2006'da işte bu Birleşmiş Milletler'in bir uluslararası konvansiyonu var. E, zor... Işte, e, kaybolan insanlarla ilgili e, ve bu kaybolan insanlarla ilgili o konvansiyonun aslında ortaya çıkışı tamamen insan hikayelerinden yola çıkarak oluyor. E, yani bu e, işte gözaltında kayıplaştı işte faili meçhuller vesaire falan filan. 51 bin tane e, vaka inceleniyor. 80 tane ülkeden. Özellikle tabii Latin Amerika'dan işte 1960'lar, 70'ler vesaire o dönemde kaybolanlar. Ve eee insanların e, yaşadıkları onların hani te, tek tek işte hikayelerinin bir bir yandan da onurlandırılması, ölümsüzleştirilmesi yoluyla bu konvansiyon oluşturuluyor. Normalde e, böyle bir yol benimsenmiyor elbette. Benim bildiğim engellilerle ilgili mesela işte şey Birleşmiş Milletler çalışmalarında engellilere hak veriyor ama genelde uzmanların çalışmaları ve son derece teknik tamamen işte hukuki işin boyutuna bakan çalışmalar yapılıyor. Birleşmiş Milletler işte konvansiyonlar evet. veya çeşitli böyle belgeler hazırlanırken ama burada farklı olarak tamamen çok insani bir odak noktası var. Ee, bu insanlar neler yaşamış, neler olmuş, bundan yola giderek çıkarak ne yapabiliriz? Yani e, hukuken insanı o yası, şeyin e, belgenin içine nasıl koyabiliriz gibi bir çaba gösteriyorlar. E, ve e, bakıldığında yani işte e, Brezilya'da da işte bugün çok insan hikayeleri üzerinden gidiliyor. Yani... E, O, e, tek tek işte fotoğrafları işte hikayeleri gazetelerde yer alıyor. üzerinde çok konuşuluyor. İnsanların bir anlamda hani e, bir kimlik kazandırılıyor. Sadece bir kayboldu gibi geçmiyor. Ee, fakat e, Türkiye'ye baktığımızda işte bu mesela geçen gün işte Ezgi Başarı'nın e, yazdığı bir bu ha buradan hakikaten kimler geldi. Ne oldu? Bir mektup almış ve şimdiye kadar gerçekten o habur olayı olarak sürekli konuşuluyor. Konuşuluyor ama oradan kapıdan girip de gelenler kimlerdi, neydi, ne oldu, hikayeleri nedir? Hiç denilmiyor. Basının bunu gördüğü veya şey yaptığı, ilgilendiği yok. İnsan hikayesi o anlamda yük edilmiş durumda işin içinden. Ve e, o Ezgi Başarı'nın köşesinde aktardığı gibi aslında hani neredeyse komik de sayılabilecek bir krali e, komik yani sayılabilecek bir iyi niyet ve şey var orada yani hani e, doğduğumuz toprakları geri dönüyoruz heyecanlı ve işte e, gardırobumuz yok ki başka bir şey diyelim gibi bir durum herhangi bir örgüt kimliği, bilmem ne falan filanın dışında bir insanın hikayesi var orada. Yani daha önce işte birkaç tane böyle ufak tefek şey yayınlanmıştı ama o gene hani bir kurumsal bir ön plana çıkarak diyelim yapıldı, hı hı. edildi. Evet. Burada tamamen bir insan hikayesi. Çünkü derdini mektupla anlatmış Ezgi Başarana. İşte o zaman gelenlerden biri, biri bir kadın. Ya bu... Bunları çok krenağa kaçırdık ve artık bu saatten sonra da bunların yer alması, insanların hikayelerinin yer alması çok da fazla bir şey ifade edebileceğini ben düşünemiyorum. Maalesef bunu çok içim acıyarak söylüyorum ama insan hikayesinin kaybolduğu bir noktadayız artık. Evet peki bu bugünkü yazıda mesela yazında değindiğin bir de e, her şeyin odağında yer alan işte başbakanın e, konuşması. Üzerine grup konuşmasında bir ya bizlerdensiniz ya da onlardan tonlamasının varlığını fark ettim. Bu da beni çok ürpertti diyorsun yani Kürt sorununun çözümsüzlüğe gittiğini ilk kez bu denli şiddetli biçimde hissettim. Bunu birazcık bunun üzerinde de konuşalım mı birkaç satırı? Evet, yani şimdi o tabi George Bush'un döneminden çok iyi biliyoruz bu şeyi, tavrı. O zaman işte zaten karşımıza çıkmıştı. bu Irak Savaşı konusunda, işte Afganistan'ın işgali konusunda tarafınızı seçin gibi. Ve aynı zamanda son derece realist bir Alman... Siyaset bilimci e, teorist var yani Carl Schmitt ismi de birazcık anetilir, ürpertiyor. Çünkü e, o zaman nazi döneminde falan da e, önemli işleri olmuştu diyelim. E, ve e, yani son derece antisemitik, son derece işte şey yani o dön dönemde yer alan görev şey diyelim ideolog olarak önemli yani nazilerin ideologu değil tamamen realizmin aslında ideoloji ve sonradan Amerika'da da çok şey yapılıyor ilgi görüyor kendisi hukuk evet, bir de hukuk tutuluyor. değil mi? evet Evet ve onun teorisine baktığımızda aslında Türkiye'nin tam bugünkü halini anlatıyor ve bazen öyle realist hani yazılarına bakmak lazım ki hani olan biteni anlayabilelim. Çünkü o zihin yapısını çok güzel açıklamış oluyor. Ve e, e, insanın e, siyasetin e, kırılma noktasını, siyaseti çok e, aslında ince bir e, sırat köprüsü gibi bir hat biçiyor Carl Schmitt. Ve orada işte siyaset sadece insanların o savaş ilanı kararında Ee, bu halklar olabilir vesaire neyse işte genel olarak yani o vatandaşlar kitlesi diyelim. E, yapacağı seçim hangi taraftayız? Yani işte e, bir ülkenin şeyi e, liderlik kadrosu savaşı tanımlıyor işte düşmanı biçiyor daha doğrusu. Zaten yani politikada bir nevi e, sürekli bir savaş hali gibi bir şey oluyor ister istemez bu, bu zihin yapısıyla. E, o düşmanı tanımlıyor bu bizim düşmanımız gibi e, o kararı verdiği an siz de e, seçiminizi yapmak zorundasınız hangi taraftayız ve işte e, başbakanlığın konuşması bana grup konuşması çarşamba günü onu çok anımsattı hangi taraftayız siz tarafınızı seçin ya bizlerdensiniz ya onlardan i̇şte George Bush zaten Carl Smith çizgisiyle e, bu sözleri söylemişti Çok da açık bir şekilde daha da Başbakan'dan net açık bir şekilde dile getirmişti. Evet, Ve ondan sonra Amerikan'ın zaten... halini görüyoruz. Amerika hala o dönemin e, ceremesini bir anlamda çekiyor. E, e, sırtını e, da yükünü taşıyor. İşte Afganistan'da işte bu şey sivillerin öldürülmesiydi. E, Amerikan askerinin e, bu son işte zaten üstüne epey konuşuldu işlediği savaş suçu bütün bunlar sonu gelmez bir girdap gibi Amerika'yı boğuyor, içine çekiyor. Türkiye peki bunun böyle bir şeyin içinden nasıl çıkacak? Çok hazırlıksız. Hiçbir hiçbir donanım yok bu anlamda. Ayrımcılık nedir? Fikri... Savaş suçları nedir? Evet. Bir şey zaten. Fikri olmadığı gibi yani duygusal anlamda da Emosyonel bir donanımı da olmadığı gittikçe göze çarpar hale geliyor ki asıl belki de daha da endişeli verici olan o yani senin de yazında değindiğin e, hiçbir e, oh olsun zihniyeti yani karşıdaki empati ya da sempatiyle bakmak şöyle dursun o oh olsun düşmanıma diyenlerin de çıkabileceği bir mantaliteyi de besleyen bir ortam var çok. Ee, hakikaten kaygı verici olduğunu söylemek lazım. Ve yalnız bu konuda değil, bütün, bütün önümüze çıkan bütün meselelerde, Kürt meselesi değil sadece, hepsinde de böyle görünüyor. Ya, bir yandan işte e, bu, bu siyasetin e, var olmadığı aslında sadece bir takım siyasi olduğu söylenen konuşmaların yapılıyor. Çünkü siyaset bir anlamda çözüm getirme. Sorunlara bunun için bir adeta bir umutla bir harekete geçme alanı. Böyle bir şey ha harekete onun bir anlamı olmayınca hiçbir şeyi değiştiremeyince adeta sürekli duvara çarpınca siyasetin ölmesi diye benim kastettiğim de bu. Yok yani yapabileceğiniz bir şey yok çünkü durumu değiştiremiyorsunuz. Toplumun büyük bir kısmı e, kendini durumdan e, herhalde tamamen soyutlamayı seçiyor gibi geliyor bana. Böyle bir sorun yokmuş böyle bir şey yaşanmıyormuş. E, ancak işte e, askere e, göndermek zorundaysa olduğunu falan filan böyle bir şey gündeme geliyor herhalde birçok insan için. Ama böyle olmayacak. Yani muhakkak ki bu toplumsallaştıkça zaten işte bu polislerin kullanılması giderek e, bu ha, işte harekatlarda falan işi toplumsallaştıran hani asker hani bir toplumdan zaten ayrı bir şey gibi adeta e, ordu kurum gibi duruyordu. Polis çok daha içinde bir kere. E, yani ne yapılması gerekiyorsa aslında toplumsallaştırılması için o yapılıyor. Bu strateji olarak e, biz işte PKK'yı BDP'yi yalnızlaştıralım diye... Bu uygulanıyor zaten de artık yani giderek de buna çalışılacağı anlaşılıyor fakat böyle yaptığınızda herkesi terörist ilan ediyorsunuz aslında öyle bir yaklaşım var. Evet. Hiç masum bir şey değil bu. Bunun arkasında işte sadece Kürtleri değil herhangi bir şekilde e, e, Kürtlerle ilişkilendirdiğin o anlamda veya işte e, PKK'nın tanımını bir örgüt olmaktan çıkarıp aslında bir toplum oluyorsun haline getiriyorsun. Evet. Ve hatta bunun içine aydınmazı bilmem nerede kimi bulabiliyorsan sıkıştırıyorsun. Toku şey yapıyorsun. ya yani Yakında AKP'ye oy vermeyen herkes zaten terörist gibi bir noktaya geleceğiz. Yani bu... Ee, ...hakikaten çok ürkütücü ve kimse de bunun farkında değil yani iktidarda sanki. Evet peki ya çok kısa bir zaman evet. kaldı ama büyük bir araştırmacı gazeteciliğin izlerini taşıyan dünkü yazından da rüya yerine rüya başlıyor. Evet çok son derece. O, tam 10 yıl önceki bir yazı Yasemin Çongar'ın bir yazısından çıkarak yani... Amerika Birleşik Devletleri'nde 500 bin dolara Kenan Evren Kürsüsü diye Florida'da pek de tanınmamış bir Atlantik diye bir üniversitede Kenan Evren Kürsüsü faaliyetteymiş ondan bahsediyorsun ve para da proje Evren Vakfı'ndan fikir para da biz devletten devlet bütçesinden yani bizlerden çıkmış öyle anlaşılıyor. Paranın evet yani Kenan Evrens'in bak <gülüyor> bundan çıkmasını beklemiyorduk zaten elbette ki. <gülüyor> Milli borcumuz bu. Ee, Harvard'da olsaydı <gülüyor> kurmayacak mıydık yani bir durum oluyor herhalde. Evet. Soyuz Atlantic University'de olmuş. Peki ee, nedir pek bu? Beğlemediniz ama. Devam ediyormuş zaten bir de. yani evet. Çok yeni bir kere yani 2002'de değil mi daha 10 e, <gülüyor> yıl önce işte. Ve evet. Ya o dönemde İstemiyan Talay işte şey yapmış, Amerika'ya falan gitmiş. Biz geniş Erkan bunun kutlamış <gülüyor> kuruluşunu, parayı da vererek tabii ki de. Ama hala varlığı varlığı sürüyor bir kere. Ondan sonra o paranın üstüne ne oldu? Bir başbakanlığın bu himayesinde kurulmuş. Ondan sonra hani oldu bitti gibi bir durum değil yani. Burada kim yetişiyor, kim okuyor? Ben bu soruları bu bu, kim Ankara'daki... <gülüyor> Sırça köşemden kurdum ama e, hani hem umarım ben takip edebilirim hem de umarım e, bunu gerçekten takip eden başka e, Amerika'da da mesela özellikle yerine gidip gazeteciler olur. E, yani insanlık e, insanlığa karşı suç gibi suçlardan yakında yargılanmaya başlayacak olan bir e, adamın bir darbecinin adına kurulmuş bir kürsüde e, vergi verenlerin parasıyla İnsanlar evet. okutuluyor bir şeyler tartışılıyor bu yani hakikaten bence büyük bir hizmet toplumsal kamusal bir hizmet bu araştırmacı gazetecilik açısından yapmışsın devamının da gelmesini diliyoruz olacak işti yani. Ve hayır bunu da ayrıca söylemek istiyorum. O dönemde işte bu Bush ailesinden genece Bush Kaliforniya valisi ne diyor acaba? İşte şey yani hani bu Amerika'nın en yakın işte müttefiklerinden olan Türkiye'nin demokrasi ve <gülüyor> özgürlük aynı zamanda laiklik şeylerinin değerlerinin göstergesi olarak bu bölümü kuruyoruz <gülüyor> diye. Demokrasi what Yani bu ancak Türkiye ile Amerika arasında olabilirdi ve bundan önceki hükümetin son icraatından da biri olduğu anlaşılıyor. Bu hükümet de devam ettirmiş. Evet Doğrusu, e, bu, bu hükümetin de maalesef ses çıkardığını göremiyoruz. Dolayısıyla işte bu tamamen bir rüya halinde gidiyor. <gülüyor> evet müthiş vallahi ya. Evet <gülüyor> Türkiye politikasının özeti olmayan politikanın rüya. Bu kadar. Aynen öyle Neyse. ve kaçırılan fırsatlar zaten hayatımızın ve Türkiye siyasetinin özeti diye bitirmişsin. O yazıyı anayasada dahil olmak üzere her konu bu şekilde ele alınabilir gerçekten. Neyse bitiriyoruz. Gelecek hafta yok programımız. Onu da hatırlatayım. Çünkü biz 9 günlük bir maratona giriyoruz. Dinleyici destek projesi özel yayını başlıyor. Yarından itibaren 1 Nisan. Akşama sona erecek ve bizim geleneksel radyo şenliğimiz var. Ee, yolun düşerse de seni burada görmekten Gerçek de çok... Gerçek bir bahar bayramı Bayra bulmuşuz evet, umarım aynen. hem Açık Be Radyo için. Evet Açık Radyo'nun bahar bayramını ilan ettik bile. Evet. Her destekçilerimiz, <gülüyor> dinleyicilerimiz bolca gelecekler. Kuşaklar arası böyle bir... E, ...konuşma ve muhabbet etme... ...imkanı da bulacağız. Belki dört kuşağı birden birleştiren... ...programlarımız bile olabilecek. İnşallah <gülüyor> böyle bir şey bekleriz yani. Gelecek Umarım gelebiliriz. <gülüyor> tamam. Çok teşekkürler. İyi şanslar verilere. Sizin öneyle... Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo dinleyici destek projesi 9. Radyo Şenliği yarın sabah başlıyor.